Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamden kesiran tayyiban mübareken fihi Semâyen ve yerleri ve zîhî ve yâzîmü's sultâni Nahledehu bi cemî'il mahâmidi baxasen ve şeref iman ve bidayeti Selam halkihi, ve Sırakül-i Selam olan ve Âlehi ve Safidî çok müsrem. Çok aziz, çok kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri'nin selamı ve rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. allah Teala Hazretleri şu eşsiz, şu mübarek günün hayrından, feyzinden demeci istifade edenlerden eylesin saadet idaveni kazanmamıza Şuradaki ibadetlerimizi dualarımızı vesile ve bahane eylesin aziz ve muhterem kardeşlerim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin özü ve ilgidir buyuruyor. Duada biz Allahu Teala Hazretlerinden kendimiz bir şeyler istediğimiz için acaba istekte bulunuyoruz. Bu ibadetten başka bir şey mi diye insanın aşına gelebilir. Hayır. Duanın kendisi de başlı başına ibadet mi? dua lü'el ibadet. Yani ibadetin ta kendisidir. Hatta mukhul ibadet. ibadetin özüdür, de, can damarıdır, kemiğin içindeki ilik gibidir. O kadar önemlidir. İstekler bir istek yok. Sadece bir takım beyanlar var. Ya Rabbi emrinde, emrindeyim. Efendim, kap kap emrindeyim Ya Rabbi. Büyük senindir. Şelikin yoktur, bunu bilmiyorsun diye sadece medik var. Sadece bir takım hakikatlerin ikrarı var, itirafı var. Yani Allahu Teala Hazretleri'nin Varlığını birliğini sizi isteyen, madem gidiyorsun, ona benden selam söyle diyor, o dolayı Allah ona ebedi saadeti nasip ediyor. Cenneti nasip ediyor. Cehennemden kurtarıyor, cenneti nasip ediyor muhterem kardeşim. Bir Hars, bir Alman, böyle sohbetin adabını bilirse, konuşmanın usulünü bilirse, adabı muayişeretli bilirse, biz babadan yüklüden Müslüman Müslümanlar, Müslüman oldu, Müslüman oldu, Müslümanlar biz niye edeb mi Allah'ı bilmiyoruz muhterem kardeşim? Biz niye Rabb'imiz'e minacat'ı bilmiyoruz? Biz niye Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem'e şişeyi bilmiyoruz? Bir kardeşimiz gelmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şebeke-i saadetinin karşısına e, dua etmiş, dua etmiş, istediği haller hasıl olmamış dua etmiş, dua etmiş, istediği haller hasıl olmamış kızmış kendimize demiş ki evet bir an verimli bir edeb sizin canını burada Madem ki sürü baba ikide görünmüyor. Madem ki ben o kadar kusurum. Al ya Rabbi canımı. Bu olayım burada demiş ben gibi pavur etten insan mademde sürü maçı yapıyor. Aşılı verdi diyor gözümden perdeler. Aşılı verdi perdeler diyor. Resulullah'ı ayan beyan gördüm diyor. kendi ağzından anlatıyor bak. La ve kasadile. Yani insan kalbi var. Allah'ın insana verdiği en büyük nimet, hak nimeti, nimeti. Gönlün nimeti, o gönlün nimetini insan çalıştırırsa insan oluyor. Gönlün yenerleri de vefat edip de, medeni yenerleri de vefat edip de, Baki Kadiristan'la gömülüp de, gecelerin Baki Kadiristan'dan çıkarılıp batılamlardan bahsediliyor. Başka diğerlerde vefat edip de, manevi seferlerle Baki Kadiristan'dan getirilip, getirilip deklenilinlerden bahsediliyor.